Hazırlayan bir Çelenk Vapra. Karıştan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ben Çelenk. Gezegenin farklı köşelerinden Türkiye'yi de ilgilendiren kültür sanat projeleriyle karşınızdayım. Bugün bir konuğum var. İstanbul Tasarım Bienniali Direktörü Deniz Ova. Bugün Londra'dayız. En azından gündemimiz Londra kentindeki tasarım etkinliklerinin içinde yepyeni bir Biennial Londra Tasarım Bienniali. Londra tasarım alanında çok öncü bir kent açıkçası tasarım alanında müzeleri, tasarım odaklı galerileri, enstitüleri, tasarımın farklı yönlerine adanmış festivalleri, fuarları ve buluşmaları var. Ve nihayet ilk kez yapılacak bir tasarım Biennale'ne kavuşmuş durumda Londra. Üstelik bu ilk Biennale'de Türkiye'nin de bir sergisi olacak, Türkiye'nin de katılımı söz konusu. İşte bu gündemdeyken İstanbul'daki tasarım Biennale'nin direktörü Deniz Ova ile görüşmek istedim deniz uzun yıllardır RKSV'de yurt dışı projeler geliştirip yürüttü. Türkiye'nin Venedik BNL'ine katılımını organize etti örneğin. Sonrasında da İstanbul Tasarım BNL'inin direktörlüğünü üstlendi ve Londra'daki Tasarım BNL'inde de Türkiye katılımını koordine ediyor. Deniz hoş geldin. Çelik'cimi hoş bulduk. E, bu yıl ilk defa düzenleniyor 7-27 Eylül tarihleri arasında Utopia Bay Design, tasarımla Ütopya diye Türkçeleştirmişsiniz. Böyle bir başlık altında düzenlenecek Londra Tasarım Bienali ve Türkiye'nin de dahil olduğu 30'dan fazla ülkenin kendi sergileri gerçekleştirilecek. E, koordinasyonunda İKSV, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, üstleniyor Ve çok disiplinli bir tasarım stüdyosu olan Otoba'nın hazırladığı Dilek Makinesi adlı bir proje yer alacakmış. İşte bütün bunların ayrıntılarını hariciden sanat programında senden dinleyeceğiz. Şuradan başlayayım öncelikle gelizgahta da belirttim Londra tasarım alanında zaten çok farklı e, kurumlara, etkinliklere, festivallere, buluşmalara sahip bir kent. Londra Tasarım Bienniali nereden çıkmış bu Londra'nın tasarım e, çevresi, tasarım alanında yaptıkların arasında? E, arkasında nasıl bir e, kurum var, kimler düzenliyor, nerede düzenleniyor? Londra gibi tasarımla dolu bir kentte düzenlenen onlarca etkinlik ve organizasyon arasında onu ayıran ne olacak? Ee, çok güzel sordun Çelenk'cim. Bunların hepsine cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle İstanbul'daki tasarım bir çok beğendikleri için ve o yüzden Londra'da da aynısını veya benzerini oluşturduklarını e, hayal etmek istiyorum. E, tabii ki hayır. E, Londra'da büyük bir ekip çalışıyor. Çok uzun e, süredir. Hatta 15 seneyi geçti diyebilirim. Londra Tasarım Festivali'ni yapıyor. E, bu ekip tabii ki de e, tasarım alanında ve tasarımcılar e, adına ve sergi yapmak adına çok büyük adımlar attılar. Son 15 senenin içinde e, Victorian Albert Müzesi ile yaptıkları e, projeler ve kente e, yayılma biçimleri çok öncü bir hareket oldu bizi biraz arada aslında onlara bakıp bir takım e, örneklerden yola çıkarak e, İstanbul içinde uy uyarlamalar yapıyoruz. Veyahut da değişik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. E, Londra tasarım bir ilk defa e, geçen sene konuşmaya başlamışlardı. 2015'te e, buna şahit olduk. E, daha kavramsal çalışabilmek, e, daha e, bir fikir etrafında bir şey, bir sergi oluşturmaktan hep bahsettiler. Ve e, gerçekten hani bizim de burada yaptığımız gibi e, bir... ...tasarımı farklı ele almak... ...tasarımı aslında biraz uzaktan bakmak... ...farklı disiplinlerden aynı konuya nasıl bakılabilir... ...düşünerek yola çıkarak... ...bir Londo Tasarım Biyeneli oluşturdular. Ee, burada bizim... E, ...İstanbul'dan daha... E, ...farklı olarak bir ülke bazında temsiliyet üzerine kurgulu bir de Londra Tasarım Biyeneli oluşturdular. Venedik bir Biyeneli bunun örneklerinden evet. biri. Yani ülkelerin pavilyonları kendine ait sergileri olacak diye anlıyorum öyle mi? Evet pavilyondan bahsetmiyoruz burada. Venedik'te evet senin dediğin gibi ülkelerin pavyonları var. Orada kendi temaları üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Londra buna benzer bir şey oluşturdu ama tek bir mekanda diyeyim Somerset House dedikleri büyük bir hem sergi hem bir okul hem... Çeşitli yaratıcı edistörlerden stüdyolar ve ofisleri içinde barındırdığı büyük bir binada bir sergi yapacaklar aslında bakarız. Bu sergi veya binanın farklı bölümlerini, salonlarını, odalarını ülkeler kiralama usulüyle sahipleniyorlar ve 3 hafta boyunca Londra Tasarım Biyeneli kapsamında bir sergi yapıyoruz. Burada şöyle bir yöntem aslında seçildi. Bir ana sergi değil sırf ülke temsilleri ama temayı Londra Tasarım Biyeneli belirledi. Senin de dediğin gibi Utopya by Design e, tasarımla Utopya temasını hepimiz kendi ülkemiz açısından veyahut da temsilimizin içinde sergimizi de yorumluyoruz. Bir alt başlık oluşturuyoruz. Yani bu bir şemsiye tema. Diyelim değil mi onun altında aslında her ülke kendi katılımcılarıyla e, temayı farklı belki açılardan yorumluyor olacaklar şunu da sorayım tasarım dediğimiz zaman tabi çok geniş içinde pek çok alanı barındırıyor e, herhangi bir odakları var mı mimari tasarım endüstriyel tasarım grafik tasarım vesaire gibi yoksa tamamen tasarımı daha böyle kavramsal olarak mı kullanıyorlar? E, tasarımı daha kavramsal olarak kullanıyorlar diyebilirim e, burada bir sınır koymadılar yani her e, temsil bir e, tasarım ekibiyle tabii ki oluşuyor veya bir kuratör oluşturuyor ama e, grafik mimari e, ürün tasarımının her türlü tasarımcının dahil olduğu olabildiği bir e, konsepte çalışılıyor e, çok da bunu ayırmak gerekmiyor çünkü bir sergi oluşturulurken birçok çok farklı tasarımcıyla zaten günün sonunda çalışıyor oluyorsunuz e, bir tema belirlen sonra ...veyahut bir başlık bulduktan sonra e, ya bir mimarla bir şey geliştiriliyor... ...onun üzerine bir grafik tasarımcı geliyor... ...veyahut bir uygulama için bir e, endüstriyel tasarımcıyla çalışılabiliyor... ...veyahut bambaşka bir açıdan yola çıkarak... ...yani bunlar genelde e, bütünleşerek, çoğalarak bir araya gelen çalışmalar oluyor tasarım alanında. E, o yüzden çok fazla e, sınırlama koymadan her türlü konuya, her türlü çalışmaya yol açtılar. Ülkelerde bunu çok farklı yorumladılar. Yani bazıları gerçekten e, ürün tasarlayıp orada gösterecekler. Veyahut da video çalışmalarıyla katılanlar olacaklar. E, biz ise Otoban'la beraber e, onların tasarladığı e, bir dilek makinesiyle orada bir sergi yapıyor olacağız. Peki ona geleceğiz. Otoban'ın kim olduğuna, bu dilek makinesinin fikrinin ve işte içerinin ne olduğuna geleceğiz elbette. Ama ondan önce Utopia by Design yani bu şemsiye tema... Ee, ...başlıktan biraz bahsetmek... E, ...iyi olur belki tasarımlı Ütopya... ...Thomas Moore'un da Ütopya'sının... ...yayınlanışının 500. yıl dönümüymüş... ...2016-1516'da yayınlanmış... ...tabii ki bu ana çıkış noktası... ...ama nedir Ütopya by design, design... ...nasıl tarif ediliyor bu kavramsal çerçeve? Hı hı. Ee, yani... Şöyle tabii ki bu sene tahmin edebileceğin üzere e, Utopya ile ilgili birçok etkinlik, birçok e, faaliyet gerçekleştirildi ve tema çok irdelendi ve çok konuşuldu. Ve Utopya'ya biz e, tasarım gözlüğünden baktığımızda nasıl yorumlayabiliriz ve belki de e, bir tasarım Utopya'sı nasıl e, oluşturabiliriz, okuyabiliriz diye yola çıktılar. E, bunu... E, herkes, her tasarımcı veyahut mimar katılımcı kendine göre biraz yorumladı ama Utopya dediğimizde zaten aslında gelecekte bir hayal e, kurmak üzerine bir kavramdan bahsediyoruz e, biz de yola bundan yola çıkarak bir hayal kurmaya başladık. Utopya'nın farklı temaları diyeyim veyahut da farklı katmanları var yani çok sosyal içeriği, politik içeriği ekonomik içeriği olan bir e, çalışma Thomas More'un yaptığı zaten veyahut kitabında da anlattığı e, sosyal bir düzen üzerinden okunabilir, bir politik önlemden okunabilir. Biz de burada e, en iyi okumayı nasıl yapabiliriz diye düşünerek e, umuttan yola çıkarak e, gelecekte daha e, olumlu düşünebildiğimiz daha e, umut verici bir ortam veyahut da daha umut verici herhangi bir şeyden bahsetmek istedik. Aslında burada umut derken tam da bu kendisini nasıl dile getirebiliriz veyahut da neyden bahsediyoruz düşünürken e, bir dilek makinesi ortaya çıktı. Bir bilmiyorum. Ben girdim anlatıyorum tabii şimdi ki, ama tabii projeyi ki, ama tabii ki. E, bir yere geldiğimizde konuşurken otobanın geliştirdiği fikir şuydu. E, Umut derken biz bunu nasıl e, anlatıyoruz? Nasıl açıklıyoruz? Herhangi bir yere gidip de haykırıp bağırıyor muyuz? Veyahut da bu nasıl hayatımızda yer ediyor derken e, dilek ağacı fikri ortaya çıktı. Birçok kültürde bu dilek ağacı fikri var. E, i̇şte bir köprüye gidip bir kilit takmak veyahut da bir ağaca gidip bir e, dilek yazmak e, bir e, dereye veyahut da bir suya bir para atmak. Bunlar hep dileklerimizi bir yere Tabii ee, adak. adak. Adak adamı. Aynen hani. aynen. Onlar hep e, böyle aslında bilmediğimiz bir yere bir dilek e, bırakıyoruz ve onun yerine geleceğini umut ediyoruz. Bu fikirden yola çıkarak tam da e, endüstriyel bir e, makinenin içinde bu dileğimiz ne olabilir düşünürken çok güzel bir sistem kurdu düşündü e, otoban. Ee, bu e, kelimesini zor telaffuz ettiğim pneumatik sistemle e, bir e, türbin aslında oluşturdular diyebilirim. Hı hı. E, Seyircilerimizi, dinleyicileri nasıl görselleştirebilirim sözler olarak onu düşünüyorum ama aslında heksagon şeklinde bir tünel düşündüm. Bu tünel bir spiral şeklinde e, tüplerden oluşuyor. Siz e, sergiye girdiğinizde e, bir köşe bir not defteri buluyorsunuz. O not defterinden bir kağıt alıp oraya dileğinizi yazabiliyorsunuz. Bir küçük bir tüpün içine onu yerleştiriyorsunuz. O heksagonal tünelin içine giriyorsunuz. Sonunda bir kapak açılıyor. Oraya o tüple beraber dilek koyuluyor ve kapağı kapattığınızda o tüp sistemi bir vakım sistemidir o. dileğinizi o spiralden geçiriyor 16 tane kap, spiralden dönüyor ve odanın dışına bir yere gidiyor siz görmüyorsunuz o dileği gerçekten bir yere bırakıyorsunuz bir evrene bırakıyorsunuz ve nereye gittiği bilinmiyor bu aslında sembolik hareketi biraz Muhakkak. ortaya çıkarmak istedik burada hepimizin Buna ihtiyacım olduğunu biraz düşünerek Böyle pozitif bir yaklaşımla Umutlarımızın bir şekilde birinin Dünyada veya evrende kapıp da yere gelin, Yerine geleceğini umut ediyoruz Çok doğru söylüyorsun hakikaten içinden geçtiğimiz Son birkaç yıl ya da son aylar Özellikle umudu ve ütopiyi Geri çağırmamız onu hayatımızda Tekrar konumlandırmamız Aynen. için en en en gerekli Dönemler herhalde e, Ufak bir müzik arası verelim istersen Deniz e, Londra'dan bahsediyoruz e, Programın ...Hariçten Sanat Programı'nın da Jingle'ı aslında Londra'da yazılmış bir e, parça. Çok da merak ediliyormuş bu parça nedir diye açık radyoya e-mailler vesaire de geliyormuş. Hazır öyle bir şey gündemdeyken, gündemimizde de Londra kenti varken onu çalmak <gülüyor> anlamlı olur diye düşündüm. Dancing in the Street... Bu parça aslında ilk defa 1960'lı yıllarda e, popülerleşiyor. Hatta İngiltere single listelerinde dört numaraya kadar yükseliyor. Motown'un imza parçalarından biri olarak görülüyor. Ama sonrasında e, pek çok grup tarafından örneğin Van Halen, Grateful Dead, The Kings, Black Oak, Arkansas gibi gruplar tarafından yorumlanacak. Ama bunların içinde belki de en meşhuru David Bowie ve Mick Jagger'ın 1985'te düet ...şeklinde kavurladıkları versiyonu... ...işte harçtan sanatında jingle olarak... ...kullandığımız bu parçayı şimdi dinliyoruz... ...Dancing in the Street... Best Hills. Açık Radyo'dasınız. Harici'den Sanat programında ben Çeleng. Teknik masada Barış Demirel var. Konuğum İKSV'deki İstanbul Tasarım Bienali Direktörlüğünü yürüten Deniz Ova. Bugün gündemimizde Londra Londra Tasarım Bienali var. Az önce dinlediğimiz parça da Londra'dan bir parçaydı. Dancing in the Street. Harici sanat programlarının başında ve sonunda da dinlediğiniz yani bir bölümünü dinlediğiniz bu parçayı David Bowie ve Mick Jagger'ın 1985'te gerçekleştirdiği yorumdan dinledik. E, devam edelim deniz. Sen biraz içeriye girdin açıkçası Otoba'nın yaptığı bu direk makinesi projesinin gündemimizde İstanbul, e, Londra Tasarım Bienali var. 7 Eylül'den itibaren ziyaret. Açık ol olacak. 7-27 Eylül tarihleri arasında Somerset House'da gezilebilecek 30'dan farklı ülkenin tasarımla ütopya temasını ele aldıkları, kendi ülkelerinden tasarımcı ekipleriyle ele aldıkları sergilere yer verecek bir organizasyondan bahsediyoruz. Açıkçası süresi oldukça sınırlı, 3 hafta kadar devam ediyor ama Eylül'de yolur Londra'ya düşecekleri düşecek tasarım meraklılarına özellikle tavsiye ediyoruz buradan. Şimdi Londra Tasarım Bienali'ne Türkiye'nin katılımını İstanbul'da ilk tasarım bienali olan İstanbul Tasarım Bienali'ni de düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı koordine ediyor. Sizin onlarla bir ortaklığınız var. Bu işbirliği nasıl gerçekleşti? İlk sorum. İkincisi de siz nasıl bir yani katılacak grubu bu tasarımcı ekibini nasıl belirlediniz? Bir açık çağrı mı yaptınız? Bir danışma kuruluyla mı çalıştınız? O süreç nasıl işledi? Çünkü önümüzdeki edisyonlarında da Tasarım Bienali'nin umarım Türkiye ile işbirliği devam edecektir. Burada da yine İKSV'nin koordinasyonu Bunun da katılım sürecektir diye umuyoruz dolayısıyla onun için de bu alanda çalışanlara bir bilgi geçmiş olalım. Peki hikaye şöyle başladı aslında bakılırsa. Londra Tasarım BNR'i bir açık çağrı yaptı. Bütün ülkeleri aslında tüm dünyaya bir açık çağrı yaptı diyebilirim. Biz bir BNR yapıyoruz. Her ülkeden bir başvuru bekliyoruz. Bu bir kurum olabiliyordu. Doğrudan bir tasarım ofisi, mimarlık ofisi, herhangi bir enstitü olabiliyordu. Bunlar bu başvurular toplanıp... Bir jüri tarafından seçime sunulacaktı. Türkiye tarafından bir açık çağrıya bir cevap verilmediği için bir noktada tabii ki de Londra organizatörleri büyük herçiliğe gidiyor. Bir araştırma yapıyorlar. Daha önce tabii biz temas ettik. Tabii ki onlar da şöyle diğer kendi bir yerlerimiz üzerinden bir ilişkimiz var. Sonuçta aynı ortamda çalışıyoruz. Ve Türkiye'de artık tasarım alanında çok söz söyleyebildiği için bayağı radardayız diyebilirim. Bir başvuru olmayınca biz tek bu konuşmalar içinde dedik ki e, o zaman biz de bir başvuru yapalım belki biz bunu gerçekleştirebiliriz bir destekçi bir sponsor bulabilirsek işte e, buradaki temsilimiz veya fikrimiz de iyi bulunursa e, belki yol alabiliriz dedik. Biz de bir aslında açık bir başvuru yaptık diyebilirim. Bizim yöntemimizle ilgili bir başvuru yaptık. Hani biz normal diğer etkinliklerimizde de olduğu gibi bir seçici kurul veya bir danışma kurulumuz olur. Bunlar Utopya teması altında iyi iş çıkaracağını düşündüğümüz bir kuratör veya tasarımcı ekip herhangi birini seçebilir. Bunlarla beraber bir proje geliştirip öyle katılımımızı sağlayabiliriz dedik. Bu da onların kurul tarafından uygun görüldü. Ve sanırsam Aralık sonunda bize bunun bilgisini verdiler. Biz ondan sonra çalışmaya başladık. E, büyük bir ihtimal bizim dışımızda da başvuran olmadı diye düşünüyorum ki bu kadar e, kısa süre içinde e, bizimle çalışmayı kabul ettiler ve biz de hızlı bir şekilde hareket etmeye başladık. İlk yaptığımız şey tabii gerçekten bir seçici kurul oluşturmak oldu. Paul Makmir'in, Zehra Uçar ve e, Koray Malhan'ın e, üçlüsünden oluştuğu bir seçici kuruldu. Nasıl bir temsil yapmak isteriz, nasıl bir sergi oluşturmak isteriz e, diye kendi aramızda uzun uzun tartışmalarımız oldu. Bir tema ortada olduğu için temayı e, yorumlarken en iyi şekilde nasıl yorumlayabilir veya ortaklaşa nasıl çalışabiliriz düşünürken bir noktada Autobahn ismi ortaya çıktı. E, çok... Güzel tasarımları olan ve özellikle Türkiye'yi sergisinde iyi, bu konuyla ilgili de iyi iş çıkarabileceklerini düşündüğümüz için bir onlarla ilk konuşmaya başladık. Otoban kimdir? Dinleyicilere biraz bilgi verebilir misin bu konuda? Otoban kimdir? Hemen söyleyeyim. 2003 yılında kurulan bir tasarım ofisi diyebilirim. Seyhan Özdemir ve Sefer Çağlar tarafından kuruluyor. Evet. Kendileriyle çok güzel sohbetlerimiz olduğu için e, inanılmaz güzel bir tasarım e, ofisi olduğunu söyleyebilirim. Hani üniversiteden tanışıp da gerçekten hala e, kaç yıl sonra beraber çalışıp ve çok güzel bir ahenk içinde... E, bizi de çok mutlu edecek bir tasarım önerisiyle geldiler. Bu arada onları da önümüzdeki programlarda ağırlamayı planlıyorum ben de burada onu söyleyeyim. Şimdi çalışmalarının çok yoğun bir dönemindeler tabii tasarım VNL hazırlıklarının. O yüzden bu programa katılamadılar. Deniz onları da temsilen burada. <gülüyor> evet. Ee, en iyi şekilde anlatmak istiyorum ama otobanın seçilmesinin büyük bir sebebi e, çok değişik işler ortaya çıkarıyorlar. Bir kere zanaat konusunu çok e, irdeliyorlar ve çok kullanıyorlar. Yeni yorumlar katarak aslında bir takım teknikleri tekrar oluşturarak düşünerek ortaya çıkıyorlar. Malzeme kullanımları çok e, değişik. E, bilindik malzemeleri farklı yerlerde, farklı biçimlerde kullanmayı çok iyi beceriyorlar. O yüzden burada da hani e, aynı şekilde bir şey ortaya çıkacağını hayal ederek onlarla çalışmaya başladık. E, tam bir kolektif çalışma oldu diyebilirim. O yüzden sonunda seçici kurulumuz bir e, kuratörler danışman ekibi olarak bizimle çalıştı. Onu soracaktım ben de. Ayrı bir kuratörler ekip yok aslında değil mi? Sizin koordinasyonunuzda siz, siz de kuratörlerden kuratorialt tarafına katılıyorsunuz diye evet. anlıyorum. işin <gülüyor> aynı şekilde Polmak Milan ve diye ekipteki danışma kurulundaki diğer insanlar hepsi bunu sergilemesiyle ilgili işin küratöryal kısmı ile ilgili böyle Aynen. bir ortak ...çalışma yürütüldü. Bayağı ilk defa hani bir kolektif çalışma yaptık diyebilirim. Yani tema ortada olduğu için o temayı yorumlarken... ...o temaya doğru bir eser aslında oluştururken... ...konuşa konuşa ilerledik ve biraz kendiliğinden ortaya çıktı diyebilirim. Otoban bir noktada bize farklı konularda sunumlar yaptılar. Farklı biçimlerde tasarımlar ne olabileceğini bize sunduktan sonra... ...gerçekten adım adım üzerinde konuşup herkes fikrini söyleyerek... Dilek makinesine oluştu, ulaştık aslında bakılırsa. Yani burada otobanın tabii ki çok büyük bir rolü var. Yani inanılmaz büyük bir enstelasyon ortaya çıktı. Ve hiç pneumatik sistem böyle bir biçimde hiç kullanılmamış. Yani anlamak için hastanelerde belki görmüşsünüzdür. Tüp sistemleri vardır. Kan veya haberleri oradan oraya taşımak için kullanılır. Yani bununla bir... Tam bir endüstriyel bir malzemeyi farklı bir biçimde kullanıp biz e, esere aslında dönüştürdüler. Bu yüzden e, bizim için de çok yeni bir e, çalışma biçimi oldu. Çok... E... Nasıl diyeyim zaman gerektiren ve çok özveri gerektiren çok çok buluşmalarımız oldu yani katılan herkese özellikle kuratörler danışman ekibimize ve otobana çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar çok bir araya gelip de konuşarak böyle güzel bir şeyin ortaya çıkması da bizim için de çok ilk bir tecrübe oldu diyebilirim. Tecrübe demişken burada ziyaretçi tecrübesinden geriye dönüş olacak mı onu çok merak ettim ben dileklerimizi oraya bırakıyor olacağız evet. nasıl diyeyim evrene yolluyor olacağız herhalde ziyaretçi burada ziyaretçilerin sonradan belki yapacağı geri bildirimler onların deneyimi bilmiyorum bununla ilgili ya da bir takım etkinlikler kamusal etkinlikler olabilir etrafında bir şey kurgulamayı hayal ediyor musunuz? Ee, şöyle o dilekler gerçekten evrene gidecek ve onların orada ne yazdığını ve nereye gittiğini kimse bilmeyecek. elbette bir noktada biri tüpleri toplayacaktır ama gerçekten dilekler yok olacak ve herkesin e, dileği evrene bırakılıyor olacak. Ee, Londra Tasarım 1'e kendisi bir program oluşturdu aslında. Üç hafta boyunca devam eden bir konuşma serisi olacak. Biz de 10 Eylül'de sabah 11'de Somerset House'ta e, tasarımcı ekibimizle e, ve... E, Kuratöryal Danışma kurumuzdan temsilcilerle benim moderasyonumda bir konuşma yapıyor olacağız. Hem projemizi biraz anlatacağız hem ama Türkiye'deki e, tasarım e, ortamı nasıl bir şey olduğunu ve neler yaşanabildiğini ve nelerin olduğunu biraz daha e, detaylandırıp anlatmak istiyoruz orada da. Bir buluşma anı aslında olacak diye umuyoruz. İstanbul'da herhangi bir şey olacak mı? Her zaman tabii ki yurt dışında bir iş yaptığımızda hayalimiz... ...bunun bu işin İstanbul'a geri gelmesi ve burada tekrar konuşulması. Hiçbir detay yok bununla ilgili. Biz ama eseri geri getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, bir buluşma noktası olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Tasarım Biyener'i e, bir ay sonra yer alacağı için mutlaka bunu konuşuyor oluruz. E, Tasarım Biyener'in paralel etkinliklerinde, e, kent programında diyeyim. E, ama eser tekrar sergilenebilir mi? Onu artık önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Tamam, harika. Peki Denizova ile birlikteyiz. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü ama biz onunla Londra Tasarım Bienalini konuşuyoruz. Orada Türkiye'nin katılımından bahsettik. Otobanın yapacağı bir dilek makinesi orada yer alacak. Londra'ya gidebilecekler için 7-27 Eylül tarihleri arasında Somerset House'da gezmek mümkün. 10 Eylül sabahı ise saat 11'de yine Denizova'nın moderatörlüğünde proje ekibi e, dilek makinesini anlatıyor ve onunla ilgili dinleyicilerle tartışıyor olacak. Deniz çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? E, mümkün Marti mü? ve çok seyirci bekliyoruz. <gülüyor> Harika. Çok teşekkürler. Hariçten Sanat programını bu hafta böyle kapatıyoruz. Bir bilgi vermek istiyorum. Geçmiş programları dinlemek isterseniz Açık Radyo'nun web sitesinden açıkradio.com.tr adresinden. Hariçten Sanat programına girdiğiniz zaman geçmiş tarihli programlarla ilgili bilgiler var. Oradan programları dinleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler Deniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.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 özel bir ambiyans mı? Challenge Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.